Alhamdülillâh lezî hedâne âlihâdâ ve mâ kûnnâ nehtediyel evlâne hedâne allâhu mâ tevfîkâ yu'at-ı sâmi illâ billâh leqad câet Resulü Rabbinâ bilhaq sallu Muhammed Allah'u salli aleyhi ve sellem sallu alâ Muhammed Allah'u salli aleyhi ve Muhammed Allah'u L -l -l Ve ağodum İmam Hazar Hazretlerinin geçen derse kendisinden talepte bulunan talebesine cevaben yazdığı. Eyü'l veled ey oğul risalesi başlıyoruz dersimiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İlam şunu bil ki eyü'l veled ey oğul vel aziz ey değerli seven değer, değerli sevici. Ne demek sevici? Yani beni Allah için seven manevi evladım demek istiyor. Çünkü bu sevginin nesi var? çok değeri var. Hadi Şerif tene buluyor. İnnel ne fil ala min nur. <gülüyor> Allah için birbirini sevenler, alim talebe talebe hocasını öyle sever, cemaat vaizini öyle sever, Müslümanlar, ihvanlar birbirini öyle sever hep Allah için. Onlar kıyamet günü arşın etrafında kurulan nurdan minberlerin üzerine kurulacaklar. Ya. Hibasum nuru hum nur. Elbiseleri nur gibi parlayacak, yüzleri nur gibi parlayacak. Ya ve şu Ya peygamberler ve şehitler bile onlara imrenecek. Ne mübarek adam bunlar ya diyecek. Bunlar hangi peygamberler acaba? Onlar da kendi tanımadıkları peygamber olabilirler diye düşünecek. Maum bir embiavlash şu Halbuki ne peygamberdirler, ne şehittirler? Bizim gibi normal vatandaş. Peki nereden kazanmışlar? kimdir bunlar Allah yolunda Allah'ın Kur'an'ı ilmi dininin sevgisiyle birbirini sevenler en çok da bu cemaatlere giriyor bu iş çünkü bu ilim ve Kur'an birlikteliğinin sevgisi olursa bu sevgi her şeyden üstün. Rabbim böyle sevgilerimizi arttırsın dünya için menfaat için şehvet için olan sevgilerimizi yok eylesin amin ama tabii hanımına başka helalına başka onu da yok ederse hepten olur karı duvar ondan sonra hanımını duvar gibi görmeye başlarsın hanım ki, gel yatağa sen dersin ben tarikat dersi yapacağım <Gülüyor> ya kardeşim tarikat dersinin vakti var hanımınla ilgilenmenin vakti var şimdi birbirine de duvar gibi muamele yapılmaz benim dualarım haramlara karşıdır helala karşı yok olsun diye dua edilmez Allah helal kuvvetimizi, şehvetimizi ziyade eylesin. Amin. Harama karşı meyllerimizi izale eylesin. Amin. Amin. Anladınız? <gülüyor> Ham sofuluk yapmayın. Hanıma da böyle softalık satmayın. Her şeyin hakkı var. Evet efendim. Taala Allahu beka eke. Bir hocam bana şikayetçi oldu da yani çok da yaşlı bir hocanım da talebelerinden bahsediyor yani. İşte kocaları e, evleniyorlar mollalardan şudur budur Fakat bazıları işte hanımıyla hiç ilgilenmiyorlar Yok ders yapacağım, yok şunu yapacağım, yok bunu yapacağım Ama İslamiyet böyle emretmiyor Her hak sahibine hakkını versin Yarın ahirette hak sahipleri davacı olmasın allah Teala senin bekanı uzun etsin diyor o talebeye Evet yani Allah sana Hayırlı uzun ömür versin demek ki Ömürden daha değerli bir şey var mı? He? Bütün krallar padişahlar şu anda Milyarder dolar milyarderleri Dolar milyarderleri Dünyada var öyle Türkiye'de bile Dolar milyarderleri Ama az tabi Bunların hepsi bütün hazinelerini Sarf etseler Cümle yardımcılarını Orduları varsa askerlerin seferber etseler ömür hayatlarından bir dakika ziyade etmeye imkan bulabilirler mi? Bulamazlar. O zaman ne kadar pahalı oldu? Ne kadar pahalı oldu? Şimdi dır dır dır dır geçirilir mi? Fuzuli dizilerle geçirilir mi? Yaramaz işlere sarf edilir mi? Ömür sermayesi. Tabi hani ''Esta'idhu billah feydah la sekhirune saaten'' öyle <gülüyor> aç takdim olun. Acelleri geldi mi bir saat bile ileri olmaz. Ölen <gülüyor> yuahira vakti gelen nefsi Allah geri bırakmaz. Bunlar ayet-i kerimedir. Peki bu ni nasıl ömrün uzun olsun diye dua ediyor ona? Halbuki yazılmış. Değil mi? Biz birbirimize ediyoruz dua. Allah ömrünü uzun etsin. Allah hayırlı ömür versin. Efendi hazretlerimize ediyoruz. Siz bana ediyorsunuz Böyle duyuyoruz yani hep birbirimizden e Bu caiz midir? İmam Gızali caiz olmasa Eder mi? Allah bekanı uzun etsin diyor Demek caizler. Peki ayetlerle çelişir mi? Çelişmez Çünkü hadis sahihte ne buyuruyor Ömrü ancak ne artırır? İyilik artırır Ana babaya iyilik ve sadaka Ömrü ancak iyilik artırır ondan sonra sadaka e, teruddül, sadakatü teruddül bela sadaka belayı çevirir ve tezidül umur umru uzatır He? hani bir vaat var ya öleceği bildirilmişte yılan girmiş yastığın altına sokacak falan falan ondan sonra bir helva vermiş sadaka sadaka bir helva vermiş diye yılan gebertilmiş işte onu da akrep soktu, ne oldu ondan sonra yani bazen melek bile e, eski hesaba göre bekler e, ama Mevla onun bilir sadaka verip vermeyeceğini verdiğini vermediğini öyle bir iyilik yapsa e, ne olur o sebep ortadan kalkar ölüm sebebi ortadan kalkar ömrü uzun olur bunlar var Komşulukta güzel komşusuna güzel davranmak, ondan sonra efendim iyilik yapmak, komşuya iyi, güzel muamele yapmak, evet Allah'ım, Allah. e, yurtları mamur kılmak, bu da bu da acayip bir şey, bunu da yeni gördüm. Yani böyle harap yeri tamir etmek, mesela bir ev yıkık harap diranede durmamak lazım. Yani bakım etmek lazım. Kenarına, köşesine işte neyse. onarımını ama sadece boyasını yaparsın da demiri çürük olur. O da iyi bir şey değil. Yani onu mamur etmek demek işte temeli nasıldı, bina nasıldır, işte depreme dayanıklılık falan falan Sağlam e, bina yapmak. Bunlar ömür uzunluğuna sebep olur. Diye e, rivayetler vardır. Bundan maksat ne? Diyelim. allah Teala'nın İki yazısı vardır. Bir, kendi ilminde sakladığı, kimseye göstermediği. O kesindir, değişmez. Çünkü o onu bilir o önceden, yapıp yapmayacağı. Bir de muallak askıda vardır. Melekler onu görürler, sonra o değişirse şaşırırlar. Çünkü neden değişir? İşte astınar ucu eder. Sadaka verdi mi, vermedi mi? İyilik yaptı mı, yapmadım. Komşusuna iyi baktı mı, bakmadım. Bütün bunlar Mevla'nın ilminde değişmez. Ama Askıda olan yazıda değişiklikler olabilir çünkü ne bu "Sudhahibul Mu'ammerin" ömür verilen bir kişinin ömrü uzatılmaz, falâyun kusumun umürüği umründen de noksan yapılmaz. İllafi kitap yapılırsa hepsi evvelce yazılmıştır. Yani bu ayette açıkça söylüyor ki kimine uzatma yapılır, kimine kısaltma yapılır. Bu da ayette var. Ama yapılıyorsa da bu evvelden yine değişmeyen dilimde yazılı mıdır? Yazılıdır ilim ezeli ilim değişmez ama melekler bile ezeliğe vakıf değil. Onlara dosyalar senelik senelik veriliyor. Ondan sonra ne var? Estağdül ayyamhuallah ma Allah dilediğin siler, dilediğini sabit bırakır. Bu da ne demek? O askıda olan yazıdan bu kalsın, bu dursun, bu silinsin, bu değişsin. Bunları yaparım buyur. Ama benim katımda söz değişmez Çünkü benim katımda Ezeli ilimde Meleklerin de vakıf olmadığı ilimde Değişiklik olur mu? Olmaz Niçin? Evvelce bilir onu ee, Yanlış bilmez ki değişsin Ama meleklere gösterilen Yerlerde hikmet ilahiye bizi de iyiliğe teşvik Sadakaya teşvik Duaya teşvik için böyle bir paylar Bırakılır e Biz ezeldeki payı aslı yazıyı bilmediğimiz için o sebeplere sarılmak nedir? Sünnettir. E Teâlâllâhu bekâke Allah senin bekanı uzun etsin. Bitaatî, taatıyla. Ne demek? Yani ibadetsiz yaşarsan başına bela olur. Ne lazım öyle yaşamak? Ölmek daha hayırlı olur. Allah seni itaatıyla yaşarsın. Allah cümlemizi İmam Hazretlerimizin bu duasına dahil eylesin. Amin. Ve selekebike, seni girdirsin dostlarının yoluna girdirsin o dua bize de gelir şimdi bize ey e, oğul diyor hepimiz onun manevi evladıyız ona itikadımız var üstüz zanımız var kitaplarına ilimlerine e, e, merahımız var ders yapıyoruz bak o da onun hoş sulbünden gelen oğlu değil ki manevi evlat talebe hepimiz talebeyiz şimdi onun nasihatlerini dinliyoruz Talebeliğe geçen hafta kayıt olduk ya Evet tamam o zaman dualar bize de gelir. Evet. inne menşuren nasihati sen benden nasihat istedin diyor. Nasihat efendim menşuru yani divanı yani mektuba yazacağım birkaç sayfalar sana yollayacak yollayacak olduğum bu nasihat dosyası diyelim yani nasihat dosyası bunu nereden alacak? bu yükte bu yazılırsa ancak nereden yazılır Madeni ma'dini risaleti Allah'ın Resulü'nün elçilik madeninden alınıp yazılabilir kimse kafadan birine nasihat yazamaz aleyhissalatu vesselam sallallahu teala aleyhi ve sellem çünkü bizim İlmimiz sınırlıdır. Onun ilmi Mevla'dan olduğu için sınırsız. <gülüyor> İnkane kad belagake eğer sana ulaştıysa minhu Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem'den. Nasihatun bir nasihat sana eriştiyse ondan fe yuhajetin ne ihtiyacın olur leke senin için? Ne fi nasihati? Benim nasihatıma ne ihtiyacın olur? Taştan ne buyuruyor? kainatın efendisinden bir nasihat geldiyse sana ne işin var benim nasihatımla benden ne istiyorsun ve illem tebluhke eğer sana ulaşmadıysa bugüne kadar bir nasihat fe o zaman bana de ki sen bana de ki ma ve ne tahsil ettin hadi sininel mazayeti ömründen geçen bunca yıllar içerisinde ne öğrendin bu kadar ayet hadisler gördün. Bunlardan ne kazandın? Bunu bana bildir de. Yani bana nasihat et derken bana kendi kafandan yaz bir şeyler deme. Bana de ki bu kadar yaşadığın ömrü hayatında ne ayet ve hadislerden neler istifade ettin bana onu sor. Ben de sana ayet hadisleri, hadislerden nasihatleri yazayım. Kendimden bir şey yaz ama. Ey velvelet, ey oğul, min cümleti mâne sahabihi Resûlullah sallallahu teâlâ ale aleyhi ve selleme Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme yaptığı nasihatlerden alâ ümmeti, ümmetine yaptığı nasihatlerin e, toptanından e, özetle söyleyeceğim hangisidir? Gavluhu aleyhissalâtu vesselam sallallahu teâlâhu ve sellem Efendimizin şu nasihatidir. Başlıyor şimdi nasıl hata hele başladı hadis şerifle başladı şimdi bizim profesörlere sorsan nasıl iki saat konuşur bir hadis yok efendim bu kadar senelik dekansınız, rektörsünüz faktörsünüz, nesiniz işte isiniz. rizeliler isinizi evele koyar <gülüyor> İsiniz taksi diyor mesela <gülüyor> taksinin biri solladığımızı bir şey de bir hacı efendi var Allah rahmet etsin efendiyle gidiyoruz yani bursa'ya o taksiye kızıyor da ya, Birisi yavaş gidiyor, birisi kızıyor İsunuz taksi doğru gidin daha diyor Taksisiniz diyecek de İsunuz'u önce koyarlar ha Anladın mı? Neyseniz İsunuz yani ha İsunuz profesör, dekan yani ha Bize bir şey söyleyin, nasihat edin Ne anlatınız bu dünya oldu? anda? Filozof beyefendi bir başlar anlatma Bir ayet yok, bir hadis yok ya ayetsiz, hadisiz ne saati yapıyorsun sen din adına ya? Sen doktor diyorsun, mühendis misin, mimar mısın? Sen din adına ne nasihat yapıyorsun ya? Allah! Koca imamı gazet. Adam nasihat istiyor, adama diyor ki ben diyor nasihat benden ne istiyorsun? Ben nasihat etmeye ne hakkım var? Nasihat Risalet madeninden çıkar. Eğer benim okuduğum bu kadar hadislerden... Özetle ne kavradın diyorsan bana kısaca o hadisleri söyleyeyim sana. Ama bana nasihat et de mi? Alamet-i irazillah Teala Allahu Teala'nın yüz çevirmesinin alameti hani abdi bir kulundan İmam Rabbani Hazretleri de bunu zikrede. Allah Teala bir kuluna yönelmiş mi? Yani ikbal mi etmiş yoksa ondan iraz mı etmiş? Yani yüz mü çevirmiş Mevla razı mı değil mi yani kısaca Bunun alameti ve nişanı nedir Nereden anlayacağız adamın alnına, Şurasına burasına yazmıyorlar ki Allah'ın iyi kulu kötü kulu İştigaluhu O kulun meşgul Olmasıdır Neyle Yani ekseriyetle demek yalnız Arada bir olsa değil oraya dikkat edelim Ekseriyetle meşgul olmasıdır Neyle bima o şeyle ki La yanihi onu ilgilendirmiyor. Yani dünyasına da yaramıyor, ahiretine de yaramıyor. Böyle işlerle ekseriyetle devamla meşgul olursa, bu ne demek? Allah bu kulundan yüz çevirmiştir. Şimdi ne diye, ne gibi mesela? Zaten haramları söylemiyoruz. Haram malaya girer mi? Girmez. Haram harama girer. Mala yani ne? Haram değil ama fuzuli fuzuli. Şimdi fuzuli mubahlarla bile çok meşgul olmamak lazım. E, ama ve lakin, bir böyle bir iki arada bir olsa zarar verir mi? Arada bir zarar vermez. Arada bir. Mala yani. Yani işte oturuyor, konuşuyor, muhabbet, gıybet olursa dedikodu olsa yok ama işte bir şakalaşıyor ediyor şakaçama bir şeyler. Anladın? Mesela işte benim maç oynadı maç. Şimdi maça haram diyemeyiz. Haram demek nasıl delil haram denecek bir şey? Yok ama tabii ki şortları yukarıda olur da dizi açık olur o başka. Onları avret şey avret. Ama şimdi insanlar haşamalı veya şey elkenlerle maç ediyorlar sahalarda. Üstü kapalı adamın nasıl haram diyeceğiz Bir de onu seyrediyor falan falan. e bunlar efendim malayan işler yani fuzuli işler ama şimdi bir kere iki kere böyle arada bir sırada bir falan oynadı seyret falan şimdi Allah senden yüz çevirmiş diye adama denir mi e denmez Allah senden yüz çevirmiş demek kolay bir şey değildir peki ne yaparsın aha adam sıralı takmış oyun şu bu haram olmasa da mesela haram olmasa da tiyatro e tiyatroya biz haram diyemeyiz içeriğini haram diyebiliriz. İçeriğinde haram varsa haramdır içeriğinde haram ama şimdi devamlı piyes, oyun, futbol, Şu bu bakıyorsun dünyasına yaramaz. Ahiretine yaramaz konuşmalar, laflar falan. Bu arada bir olsa insanı Allah'ın yüz çevirmesine efendim maruz bırakmaz. Haram günah olmadıkça ama ekseri halleri böyle olursa faydasız işlerle o zaman ne olur? Mevla bu adamdan yüz çevirdiğinin alameti olur. Anladınız? Burayı da doğru anlayalım da. Ne yapmayalım? Hemen insanlara bir mubah iş yapmaları ile beraber Allah'ın yüz çevirdiğiyle onları tehdit etmeyelim. Dikkatli olalım. Ama ve lakin şimdi buraya da dikkat edin. Bir insan yani tümden terk etse ibadet vazifeleriyle Vakitlerini mamur etse e, Sadece helal rızık peşinde Koşar istirahat da mubahtır o malayaniye girmez Çünkü uykusunu almasa Yemesini almasa çayını çorbasını içmese O vakitte kafası çalışmaz Belli dik durmaz namaz kılamaz e, Helal kazanacak helalından Çoluk çocuğuyla e, Bunlardan istisnalar da vardır Çoluk çocuğuyla vakit geçirmesi ok atma işiyle meşgul olması değil mi? Ok atmayı bundan çıkarıyor. Yüzmeyi bundan çıkarıyor. Hadi şerifler. Ondan sonra ailesiyle meşgul olmayı yani muhabbet, çoluk çocukla şakalaşmak, mizah. Bunlar aile içi sosyal ilişkiler ve münasebetlerin gelişmesi bakımından ee, bunları hep kitaplar ne yapmış? İstisna atmış ve bunlar mala yaniye bile dahil etmemiş. Mala yani biraz fuzuli mubahlar. Mubahın bir de Mesela yemek yemek mubatır ama ölecek duruma geldiğinde açlıktan o zaman yemek farz olur. Çünkü intihara girer. Ama normalde yaşıyoruz yaşarken bir meyve getirdiler. O şimdi o meyveyi yemesen ölmezsin. Ama ve ikram veya evde almışsın meyve yiyeceksin. Bu nedir? Mubat. Bu mubah, buna, buna zaten malayaniye de girmez. Çünkü neden? Vitamindir, gıdadır, vücuduna faydadır, şudur budur. Bu şimdi malayaniye girmez, bu mubah. Malayaniyi nasıl anlayın? Fuzuli mubah. Mubah da fuzuli mubah. Yani. yani ne demek? Maksat bir şey değil. Kasıtlı yapılacak, dünya ahireti direkt taalluk eden bir şey değil. Ama işte seni eğlendiriyor yani, eğlendiriyor. Halbuki insan vakit olsa ibadeten iyi, onu eğlendiren şey de olması lazım. Evet, ee, bir insan mala yani yani fuzuli mubahları tümden terk etse, vakitlerini ibadetlerle, taatlerle meşgul etse, Mevla ona özel teveccüh eder. Hasenelerini kabul eder, seyyatını affeder, günahlarını mahveder, dualarını kabul eder, envai türlü kerametler ikram eder. O tabi işte Evliyaullah ne oluyor? Hiç fuzuli bir iş. Onlardan sadır olmuyor. Şimdi e, bir insanın Ekseri vakitleri boş işlerle geçerse o zaman nedir? O kişiden Allah-u Teala'nın yüz çevirdiğine bu e, alamettir ve delalettir. Ama şimdi gelelim. Hani dedik böyle ara sıra olursa zarar hani vermez ara sıra da bazı şey ver. Ama Ve inimru'un ey mübarek Ve innemru'en de olur. Eğer bir kişi ha şimdi biraz tabi tasavvufun de, Manevi tarafa girersen işte. Cüneydi Bağdadi Hazretleri ne diyor? Tabi velayet makamından Konuşuyor. Herkes vicdanına Göre konuşur. Yani kendi bulduğu Hassasiyetleri itibara alır Bir kul diyor Diyelim Yüz sene Allahu Teala'ya yöneldi Hiç gaflet etmedi. Ne kadar Kazandı? Diyelim Bir an Allah'ı unuttu gaflet etti O bir anda kaybettiği Yüz senelik kazandığını geçer diye O bu hesabı yaparsak küllün zarardayız dükkanı kapatmak lazım ama dükkan nasıl kapatacağız indihar edecek halimiz yok dükkan mecbur açık duruyor Allah bizi yaşatıyor hesabı doğru yapmak lazım ve innemra'en eğer bir kişi şimdi bu da oraya geliyor mübarek vebe saatün az bir saat bir saat altmış dakika değil bir an bile geçsemin min umri ömründen fi gayri mâ hulika yaratıldığı gayenin dışında Yaratıldığı gaye nedir? Minel ibadeti. Niçin yaratıldık? İbadet yani kulluk. Ve ma halektul cinnevelinse Cinleri ve insanları yaratmadım. İlla ancak niçün? Li'abudun. Bana kulluk etsinler. Tabi kulluğunda meselesi var. Sabah namazına kalkayım diye uyursan o da ibadet mi? İbadet daha uyku ibadet olmaz mı? Namaza kalkacaksın diye yatıyorsun. Yatmasan namazı kaçırırsın kılacak gücün kalmaz uyku, uykusuzluktan dükkana gittin çalıştın para kazanıyorsun bu ibadet mi e tabi beş vakit namazını kılıyorsan efendim e, faiz rüşvet gibi haram işlerde yapmıyorsan helal iş yapıyorsan tabi ibadettir sen kazanmadığın vakitte ne götüreceksin eve çoluk çocuk ne yiyeceksin de namaz kılacaksın yemeden nasıl namaz kılacaksın aç kalırsan ne olacak avret yerini neyle örteceksin nasıl elbise alacaksın dilencilik mi yapacaksın işte ibadet sadece namaz abdest anlamayın namaz abdest farzlar vacipler ibadet bir de o ibadetlerin devamı için gereken ihtiyaçlarını görmek için meşru ihtiyaçlarını çalışmaların hepsi ibadet ama bunların dışında bir insanın ömründen bir dakika saniye geçse lecedirun elbette layık olur en yatul aleyhi o kişinin o kişi üzerine uzaması nesi? nesi? Hasratuhu. Ahirette kaybettiği yüksek dereceleri görünce, tabi haram yapmasa da, cehenneme gitmese de, azap gerekmese de, mubah olsa da, fuzuli mubah, mala yani günah değil, ceza gerektirmiyor ama, kıyamet günü o saatte, o vakitte, daha hayırlı bir iş yapsaydı, nereleri kazanacaktı, hangi köşkleri, sarayları, makamları kazanacaktı, onu gördüğü zaman ahirette uzun uzun pişman olmayı hak eder pişman olur niye pişman olur e şimdi anlamıyoruz onu boş vakit geçirmek böyle hahii böyle oturmak efendim La luga diyorlar ona geyik meyik de diyorlar bir şeyler diyorlar ne demek o geyik? geyik böyle yapıyor diye mi acaba? devamlı keviş getiriyor yani bunlar da öyle geyiğin yemesi gibi bunlar da konuşuyor mu demek acaba bilmiyorum ki Ondan sonra e, çok da hoş geliyor ya. Bu tembellik kadar <gülüyor> ne diyor şair öyle diyor İnnel butlane tevelkesel, ahla amza ka tel asel, kesel, ammen kesel. Yani diyor bu tembellik, üşeniklik, gevşeklik böyle yan gelip yatmalar, Böyle hele o şey kuru yemiş meseleleri var ya kuru yemiş. Oo kuru yemiş. Birkaç saat sürebilir o. İşte o tam geyik yani. Ha, ya kuru tamam sana diyorlar ki el içi kadar fındık badem bilmem ne faydalı e, 4-5 tane fındık yedin badem yedin ceviz yedin bir şey yedin hepsi el ayağısı kadar doktorlar öyle söylüyor o kadar bir şeyler yedin bir şey yedin e, tamam da kardeşim bir saatte çekirdek çitlenmez ki ya bir saat ya 300 okunur ya 300 çit çit çit çit ha neyse haram demedik ama o bir saatte neler kazanırdı neler Efendilerden o zaman e, ütü yapmalarına bile razı olmazdı kadınların yani gelinlerinin vesaire O cübbesini ütüledin. Ne ütüledin ya bunu diyor. Ya işte ütüsüz. Ya sen bu ütü yapana kadar emsileyi bitirirdin diyor ya. Yani okurdun ilim taselerdi. kırışık Ne olacak? Zaten kırsıktır. Ütülense de kırışıyor Yine ütü yapsa hocanın hocanın cübbesini ütülese hanımı ne ala Keşke dedikodu yapmasa ama efendi onu bile niye vakit geçirdin diyor ütüyle diyor ya o arada diyor yüz kere la la la Allah derdi e tabi uyanık olan ne yapar? hem ütü yapar hem subhanallah ve bir çeker yani ütü yapmak yasak değil yemek yaparken ne yapar? o öyle kadınlar var Yasin okuyor üflüyor içine yemeğe o yemekten yiyen çocukta namaz kılmak ister tabi ya karı telefonu eline almış, dır dır dır dır gıybet dedikodu iftira yapar bir yandan çorbayı karıştırır. O çorbadan yende ne hayır kalır? Adam da azıtır, çocuk da azıtır. Çünkü yemeği yapmak çok önemli. Abdestli olması çok önemli, besmelesi çok önemli, zikri çok önemli. Şan Akşemen Hazretleri'nin zamanında gitmiş bir yere mübarek bütün müritler toplanmışlar. İşte yemekler, ziyafetler hazırlanıyorlar, On gittiği yere bütün ihvan geliyor, dünya doluyor. O arada kuyudan su çekiyorlar. Şimdiki gibi musluk yok. Abdest alacak efendi hazretleri diye. Onlar orada bir malaya yani konuşmuşlar. Yani suyu çekerken. Mübareğe malum olmuş. Dedi ki sizin çektiğiniz sudan alınan abdestle kılınan namazdan ne hayır gelir. Çünkü o sudan abdest aldığından sonra oksen kılarken namaz senin de kafan karışacak huzurun bozulacak diyor. O adamın yüzünde. Oha! Biz zaten abdest alırken bile konuşuyoruz biz kendimiz. Suyu çekeni bırak İskideki suyu salanı Oho Sular idaresi Ne diyorlar Bir lafı da var onun ya Bırak bu işleri devlet su işleri Demiş yani Yani devlet su işleri tam Darbı mesele olmuş yani E şimdi oralardan sular geliyor Senin musluğa E bari sen musluktan abdest gel Sen konuşma ya kendi de konuşuyor, oraya laf yetiştir, oraya kapıya baksana da telefon çalıyor Ya apta alıyorsun bir sessiz dur Ondan sonra namaz kılacak Allah'tan namazda konuşmak haram <gülüyor> Yoksa namazda da konuşurlar, hani namazda caiz desen Yarısını konuşurlar Tam da bütün mühim meseleler namaza durunca zaten lazım oluyor Aramaz aramaz namazda ararlar Ararsın 40 kırk kere dönmez namaza durursun hemen arar sen de aklın takılır, ha benim aradığım adam mı arıyor acaba ulan oku Fatiha bi'yi ne hatay ne alakalıyorsun sanki hatimle mi kılıyorsun 4 dakika 3 dakikada kılıyorsun zaten namazın bile sakat yani sen neyse ediyorsun kim arıyorsa arıyor döner ararsın ya ama işte hep şeytan bütün meseleleri namaz üzerine kurmuş 5 vakit namazı da mahvedecek yani onun için ömründen bir an bile yaratıldığın ibadet gayesinin gayrine kullanılsa kıyamet günü pişmanlığın çok uzayacağını hak ettin çok uzun uzun pişman olacaksın uzun uzun ha bu pişmanlık ne demek değil azap demek değil yani cehennem demek değil peki ben cennete gitsem de mi pişman olacağım evet efendim cennete gitsem de pişman olacağım. şimdi bakın bu hadiste hem de sahih hadis-i şerif tirmizide geçiyor Cennette üzüntü var mı? Yok. Cennet üzüntü yeri değil. Ama bir şeye var. Pişmanlık var, pişman. Cennette pişmanlık var mı? Var. Bir şeye var. Bu acayip bir mesele. La yete hasseru ehlül cenneti, fil cenneti. Ala şey. Cennet ehli cennete girdikten sonra dünyadan kaçırdığı, geçirdi hiçbir şeye pişman olmayacak. Neyine pişman olacak? Dünyanın tümü gitti zaten. Dünya koptu gitti kıyamet. Dünyanın nesine pişman olacak? Cenneti hak etmiş zaten. Bütün nimetlere kavuşmuş. İlla ala saatin ancak bir saat. Bir saat 60 dakika değil burada. Bir an. Zamanın en ufak parçası. O ana pişman olacaklar ki merrat bihim lem yezkurullah taala fiha. Allahu Teala'yı zikretmeden geçirdikleri bir andan dolayı vah ne kaçırdık. Bir an zikretmeden, bir an zikretmeden dursa haram değil. Mubahtır, durursun. Ama dilin zikretmese bile kalp ne yapacak? Zikredecek. Onun için tarikat lazım mı? Tarikat neyin yolu? Kalbi çalıştırmanın yolu. İstediğin kadar dil, dil her dakika zikredemez ki. Uykudasın. Ama kalp çalışsa huzur üzere yatar, niyetini yapar yatar. ibadete kuvvet niyetiyle. Ne oldu? Zikir. Uykunun tümü oldu zikir. Niye buyuruyor ki nevmul alim ibadetün Alimin uykusu ibadettir Hangi alim tabi Allah'ın bilenleri söylüyor Niye ibadettir uykusu e, Niyetli yatıyor Ve nefesü tesbih Nefesleri tesbittir. zikretmiyor Nefes alıyor veriyor neden Mutlaka o arada ne yapıyor Allah ile meşgul oluyor fıkhla meşgul oluyor Derdi ümmet meseleleri Ha Allah'ı bilenin nefesleri tesbittir. Öbürü tesbih çekerken bile Gafildir çünkü neden? Zikrin yeri mahalli kalptir. Dil ona alettir. Dilsizler zikredemeyecek mi? Hiç dili yok adamım. Zikredemeyecek mi? Yeri kalptir. Onun için zikirsiz geçirdikleri bir andan dolayı bile pişman olacaklar. Bu tabi cehenneme girenler gibi bir pişmanlık değildir. Cennette ama yine de pişmanlıktır. Ne kaçırdığını görünce eyvah Keşke devamlı zikretseydin Tabi dilin zikrinin de önemi var mı? Var Tesbihin elde olmasının da önemi var mı? Var Efendi Hazretleri buyurduk tesbih elinizde dursun Size zorla zikrettirir Durur durur durur zikretmesen bile bir de bakarsın e, Ya bakarsın halimde tesbih duruyor ya falan Bir Allah la la la Allah bir şey dersin yani O sana zikrettirir Anladın? Evliyaullah bile tesbihi bırakmadılar Cüneydi Bağdani Hazretleri'ne gördüler baklar elde tesbih var. Efendim siz Ariflerin sultanı oldunuz. Sizde mi hala sayıya göre yani sayı meselesi hala sizde de var? Evladım biz bununla ulaştık. Bizi ulaştıran şeyi terk edemeyiz. Efendi Hazretleri'ni görmüyor musun şimdi? Tesbih devamlı çalışıyor. Resile olarak yani yoksa ulaşmış Mevla'ya ama o sayı da onun için artık mühim değil. Devamlı benim ama resileleri bırakmamak lazım. Bunlarda fayda var. İmam Şafii Hazretleri berbere gitti. Berber işte bıyığını şurası alıyor. Arada yine zikrediyor mübarek. Dedi ki efendi Hazretleri dilini keseceğim. Yahu biraz dilini geri çek. Biraz dur dedi. Dedi dilimin kesilmesi zikirsiz durmaktan eftaldir. İmam Şafii. Koca Şafii imam. Ha, o zaman müştehit oldu. Evet. Bundan dolayı e, akıllı kişi vakitlerinden bir zerreyi bile Nefsani, hevai, boş işleri e, tahsil etmek uğrunda zayi etmez. Evliya Allah'tan biri, bir kardeşine mektup yazıyor. يَا خِيَّاكَ وَلِخْوَانَ الدِّينَ وَلِخْوَانَ الَّذ۪ينَ يُكْرِمُونَكَ بِزْزِيَارَةِ Aman arkadaş diyor, sakın diyor ziyaret edip de sana değer vermek, hürmet etmek için gelenlere dikkat et, sakın onlardan diyor. Ya ziyarete geliyorlar alim diye, veli diye. Sakın onlardan diyor. Niçin luyayuke <gülüyor> gününüz ayetçekler diyor. Konuştururlar seni diyor, vaktini kaçırtırlar. Fe inneke innema tenalü'l dünyave'l ahire biyumik. Sen dünyayı da ahireti de neyle kazanacaksın? Gününün saatleriyle. Bu senin neyin? En büyük sermayen. Şu anda mesela bu saatlerinizi en pahalı yerde değerlendiriyorsunuz. Anladınız mı? Hani yatırım yapıyorlar ya Bir para var elinde Yüz bin lira Burayı bunu nereye yatırsam Daha karlı olur Bir yere yatırırsın yerinde sayar Bir yere yatırırsın batırırsın Bir yere yatırırsın bir kat Bir yere yatırırsın beş kat Böyle bir yere yatırırsın Adam geçen 40 bin liraya mı ne bir arsa almış Şey almış dükkan mı arsa mı ne şimdi Oradan yol mu geçiyor bir şey oldu bir trilyona satmış onu bir kat senede Ulan 40 bin lira bir trilyonda Çok oluyor yani Ama Vurmuş ona. Yani sermayeyi yatırırsın kaç kata katlarsın. Şu anda siz şu saatte ilim sermayesi ayet hadis zaten sana sermayenin ne olduğunu bile burası öğretiyor. Anla ki esas sermaye burada. Çünkü sen bu dersleri dinlemesen sermayenden haberin de yok nasıl yatırım yapacağım? Şimdi ne olacak? Bundan sonra değerlendireceksin inşallah. En kıymetli yer neresi? İlim Meclisi. Burada anlıyorsun değerli, değer sizi, fedadere mükafat dünya ölüg. <gülüyor> bir günün boş geçti, bir saatin boş geçti, bir dakikan boş geçti. O vakitte artık ne dünyayı kazanabilirsin, ne ahireti kazanabilirsin. Hepsi geçti gitti. <gülüyor> Hazreti Ali Efendimiz Kerimullahü Teala Cao buyuruyor: Tuba men şahılu aybu an uyu bil nas? Bu İmam Gazali'nin nasihatlerinin arasında Hadimi Hazretlerinden okuyorum bunu da şer'ten İmam Gazali'nin sözleri demin dediğim bir saat boşa geçirsen uzun uzun pişman olacaksın. Onun tefsiri bu şimdi. Arada izah getiriyorum. Bir kişi kendi aybını görmekten insanların aybını görmeye vakit bulamazsa ona müjdeler olsun. Sizin milletin aybını görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Efendim Milletin ayıbını, ayıplarını anlatmakla vakit geçiriyor musunuz? Şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış geçiriyorsunuz. Size müjdeler olmasın. Neden? Kendi aybınızı bıraktınız, kendi aybınızdan arta vakit buldunuz da milletin aybına zaman ayırdınız Efendim, halk için de bundan artık aybolur mu bir kişi? Kendi ayıbı var iken zikrede aybı digeri. Ya başkasının aybını anlatıyor, kendi de sanki kusursuzmuş gibi. Zaten ayıpsız olanlar kimsenin ayıbını söylemez. Milletin ayıbından bahseden zaten kendi ayıbı da var demektir. Zaten onu konuşması en büyük ayıbıdır. E bu şimdi ne ayıp bir şeydir ya, ne yazıktır ya. Tuğba, müjdeler olsun, limen lezime beytev, evinden çıkmayan, ancak işi için çıkacak, camiye çıkacak, derse sohbete çıkacak, geri kalan fitneye karışmayacak, evde duracak. Ne demişler? Cemaata karış, içine karışma. Ya namaza gel, cemaata karış, içine karış. Şu böyle ol. Evinde daim olacak. E ne demek? E, ahir zaman. Zek Muhammed zekeriya Efendi Medine Mesayıkindan rahmetullahi aleyh büyüğümüz O da öyle der. O tek kesinden Hep ibadetle meşgul ol. Hâde zaman. Bu zaman hangi zamandır derdi? E, Zamanı sükut, konuşmama. Yani boş konuşmama, hala yani konuşmama bazı yer gelir emri bil maarif neyi almınkel bile düşer vaz bile etmez etmemen gerekir çünkü e, vaz edersin daha büyük fitle çıkarsa anlıyor musun e, millet hiç laf anlamıyor etmiyor bir de konuştuğunun tersine inkar ediyorlar sövüyorlar sayıyorlar orada konuşmamak gerekir bu zaman sükut zamandır ve cumil büyüd evlere daim olup çıkmamak zamandır. Vel hatta Ölmeyecek kadar az yemek zamanıdır. Bak burada da ne buyuruyor? Evine daim olan ve kele azığını yiyen, fazlaya kaçmayan ve ve günahına ağlayan, kendi yaptıklarını düşünü bağlayan fekani nefsü fi kendi nefsi meşgul olup ibadetle, taatle, hayırlı işlerle, helal rızıklarla boş vakit, fuzuli vakit geçirmeyip ve nasu minun İnsanları da kendi fitnesine karıştırmayıp millet de ondan rahat etmiş olan yani onun yüzünden kimseye sıkıntı gelmeyenler varsa müjdeler olsun ama hakikaten bazı insan başkalarına sıkıntı veriyor ya. Yani. onun yüzünden nice insan huzursuz olan var evet bazı kıymetli kitaplarda buyuruluyor ki insanın nefeslerinden her biri öyle bir cevherdir ki mücevherdir ki Bahası biçilmez yani kaşıkçı elması var ya kaşıkçı elması diyorlar Bütçeler yetmez yani Ha o ne kadar kıymetli Bir nefes ondan kıymetli Ya nasıl harcıyoruz o nefes Halbuki öyle bir mücevherimiz olsa Ne kadar saklarız ya Kasa bulamayız yani koyacak e Nefes budur Çünkü neden Gittiği zaman geri dönüşü Geri dönüşü Yok bazı bir şey 20 gram yakut kayboldu. Bulunabilir mi ihtimal? Bulunabilir. Peki bulunamadı. 20 gram değil, 50 gram da yakut gidip almak mümkün mü çarşıdan? Mümkün. Ya geri döner, geri dönmese bedeli var. Nefes gitti mi? Geri döner mi? Mümkün değil. Mümkün değil. Peki bedeli var mı onun yerine geçecek bir şey daha? O da gitti. Ne kadar kıymetli bu nefes ya. Hep böyle Allah, la ilahe Hep zikir üzere. Hep Mevla ile meşgul olmak lazım. Ebedi saadet bu sermayeyle kazanılıyor. Sen bu sermaye kalkıp da seni bedbaht edecek. E, ahirette mahrucu edecek. Mahrum edecek. Hele bir de bırakma ala yani fuzuli işleri bir de günahlara, yalanlara, gıybetlere dedikodulara, iftiralara efendim, haram dizilere kadınların, kızların, adamların oynadığı, avret yerleri görünenlerin bulunduğu efendim reklamlar haberler, filmlere avret yeri açık avret yeri açık değil hoca efendi mini eteği var ulan mini eteği avret yerini neresini örtüyor? o avreti galizayı örtüyor kadının cemi bedeni avrettir kolu gözüküyor spikerin <gülüyor> bu avret Avret olmasaydı namaz kılabilirdi öyle. Namaz kılarken neresini örtecek? Setri avret. Erkek neresi? Göbeklendik kaba arası. Kadın neresi? Yüzü eli müstesna. Her yerini örtüyor. Avret işte anlatsana. Zaten avrat demişler kadına. Ne demek avrat? Avret işte. Tamamı avret. Avret avrat avretin şeyi. R'yi biraz kalın okursan avrat oluyor yani. Türkçede biraz r'yi kalın okuyormuşlar ya. Işte. Ta onu bile anlamıyorsun. Bizim avrat diyorsun. Avrat nedir? dedi? Avret mahrem demek. Mahrem. Spikerin şuradan aşağı açık. Aa bu spiker çok örtülü terbiyeli ya. Niye? Göğsünü açmamış. Ulan göğsünü açmamış da burası açık da. Sen de bakıyorsun ben. Hacı Efendi haberlerde ne var? Ha böyle bakıyor. Düşecek içine. La havle ve la kuvvet. İlla billah. Ne belaya kaldık. Ya Rabbel Alem. Hacısı hocası düştü bu belalara. Ancak efendi hazretleri gibi zatlar, işte onun yolu farklı bir yol değil mi? Öbür türlü bakıyorsun, diyorlar ki büyük şey efendi falan, yüz binlerce müridi var, şöyle şeyh, böyle şeyh. Bakıyorsun ha şey efendi oturmuş haberler, reklamlar. E şimdi nasıl olacak? Avreti var, burası açık katırın, buna bakılır mı ya? Ha, haram meselesine gelince tabii şehvetle nazar yüzüne de olsa haramdır. Ama vücudu açıksa, vücuduna şehvetsiz olsa bakmak caiz değildir çünkü avret yeri. He ben kötü gözle bakmıyorum. anlatıp kötü gözle bakmıyorsun da bu avret yeri kötü gözle olmasa da mesela size bunu siz size çok normal geliyor. Bu kadınlar hep çıplak oldu ya şimdi size normal mi gelmeye başladı? Mesela bir erkeğin göbeğiyle dike bak demin futboldan bahsediyoruz yani maç futbol haram değil diyoruz ama e, şortu diz kapağından yukarı ise diz kapağından yukarıya bakmak caiz değil e erkeğin diz kapağının yukarısına bakmak caiz değilse e kadının koluna başına bakmak cahit caiz değil ama onu normal görüyorsun niye ben kötü gözle bakmıyorum e kötü gözle bakmazsan da erkeğin bacağı açıkken bakamazsın ki baldırına kötü gözle ne alakası var avret yeri anladın mı? he? Hiç böyle anlatmadılar mı şey ya? <gülüyor> Hakikaten bu konuya hiç değinen duymadım ben. Kötü gözle bakmıyorum, kadının da kolunda bir şey yok. Kolu açık, ya e kolu açık olur mu? Kolu açık olur mu ya? Yani hepten açı, açığı söylüyorum yani, eti görülenden bahsediyorum. Anladınız ne dediğim şey. Bir de dar giymiş falan, yine o bir derece. Çünkü üzerinde yine ne var? Bir örtü var yani, dar, dar da olmayacak ama yine bir örtü var ona da bakılır demek değil sen bizim efendi hazretlerinin mezhebine göre çarşaflının çarşafına bakılmaz çarşaflının çarşafına bakılmaz işte yol budur en sağlam yol budur ama ve lakin helal haram meselesi de ben size göre konuşuyorum tabi takvalık başkadır fetva meselesi başkadır ama eti açık olursa bu et bak şimdi buraya bak helal mı bu şimdi bu kadının burası olsa haram mı Haram işte daha anlamadınız mı? Buna dikkat etmek lazım ya. Kötü göz meselesi başka, bu başka. <Gülüyor> men gavazel her kim 40 yaşını geçerse İmam Gazali'nin işin şeyi ben 50'ye geldim hemen hemen her kim 40 yaşını geçerse sizin de durumunuza bakın şimdi 50'likler 40 41 42 de girer ha kim 40 yaşını geçer de 40 yaşını geçenler bir parmak kaldırsın yüzde kaç he 40'ı geçenler az ya Maşallah bizim cemaat hemen hemen çok genç ha. Biz hepten gideceğiz yani. <gülüyor> Tabii kırktan sonra ne önce geri dönüş başladı. Her kim kırkı geçer de velem yagrib hayru ala şerri, hayrı şerrini geçmezse. Amel defterinde hesaplara bakılırsa, yaşı kırkı geçti mi geçti, hayrı mı öne geçti, şerri mi öne geçti. Yaşı kırkı geçti, şerri fazla geldi. Eyvah! Dosyada felyetece ne ağır cehenneme gitmek için cehizini bohçayı hazırlasın. İşte bu. bu. Bu böyle. Çünkü neden? Yaş çok mıyım? Bir adam sevapları, günahlarını geçmesi lazım. Vele bir tane fazla bile olsa cennete girer diyor Kur'an-ı Kerim. Fe etme fekulet mevazinu. Mizan'da tartılan sevapları ağır gelirse, ağır gelmek için iler çok ağır da gelse iyi ama bir fazla bile ağır gelir. Seçimi bile kazanıyor adam ya. Belediyede birey fazla gelse adam kazanır mı? Milletvekili eylen kazanır mı fazla? He kazanır. O zaman cenneti de kazanır. Yani bir sevabı fazla gelse yine kurtaracak. Ama şerri fazla gelse yanar. Efendim büyük günahlardan tamamen sakınacaksın. Küçük günahlarda da Peygamber değiliz, ara sıra düşer kalkarız Küçük günahlarda da ısrarcı olmayacaksın Anlatabildik mi? La sahirate maali ısrar, la kebireate var. istiğfar Hangi büyük günah olsa istiğfar edilip tam tevbe olursa Büyük günah kalmaz, silinir Ama hangi küçük günah olsa Adam devam edip de hiç tevbe etmezse, bırakmazsa onu O da küçük kalmaz, büyüye geçer Onun için büyük nereden sakınacak? Küçüklere de ısrar etmeyecek çünkü küçüklere de çok devam edersen büyük defterine geçer evet ha bak hadisi okudum meğer burada da varmış ben onu bilmiyordum ya yani. men istevâyev <gülüyor> mavfev mahbûnun hadis-i şerif yine iki günü bir olan meşhur iki günü denk olan aldanmıştır ne demek ertesi gün hayrın sevabın biraz daha fazla olacak e sen ne dedim sana dükkan açtın her gün zarar her gün zarar kim açık tutar o dükkanı? E sen bu sermaye ömür sermayesi geçiyor gidiyor. E her gün biraz daha şer sol tarafa yazılıyorsa bu cehenneme doğru gidişat var demektir. Bu, bu dükkanı açık tutmamak lazım. E öldürecek halimiz yok kendimizi. E tövbe edelim yani bunun çaresi var da tövbe istiğfar etmek daha mı zor? Zarara gidiyoruz. İki günü bir olan yani yarın bugünden fazla bir sevap bir şey koymak lazım amel Bu bir levhalarda da yazıyorlar bunu. Bizim millette manasını bilmediği için her lava her yere şey. <gülüyor> arkadaşlardan biri ziyarete gittik. Bir yani gittiler arkadaşlar. Ondan sonra evini mi gezdiriyor? Neydi? Yatak odasına girmişler tam başına asmış bunu. İki günü denk olanı aldanmıştır. Ulan iki günü bir olan aldanmıştır. Da, bunun yataklık işi yok ki bunu. <gülüyor> Bu camilik iş yani. İki günü bir olay yani sanki devamlı performansın mı artması lazım ki? Sen aldanmamış olman lazım. Bizim de muzip arkadaşlar ona çok şaka yapmışlar. Yahu sen de ne cahil adapsın bu buraya asılır bu falan. Adam diyor, ne bileyim ya ben hadis diye astım başıma. Hadis de her hadis yatak odaya asılacak hadis var. Yatak odaya bismillah. Allah'a cenni şeytan ve cenni şeytan var azaktan ha. Şeytanı bizden uzak tut, rızık verdiğin çocuktan uzak tut, ona o gider yani yoksa iman edip amelisal işleyenler gitmez yani <gülüyor> i̇ki, ama o da gider fark etmez iki günü denk olan aldanmıştır yatakta da haram işleme tehlikesi var bir güne haram yapsan ne oldu bugün dünden beter oldu yani o da aldanmıştır bizimkiler şaka yapmış yani her hadis her yere gider yani çünkü manayı bilene göre ve men kâne yerrû yevmû şerrâ min emsî fe Bugünü dünden şerli olan artışta mıdır, eksilmede midir? Eksilmededir. Ve minkâne fîn uksan E kim ki zarardadır, noksandadır? Fel mevtü Onun ölmesi daha hayırlıdır. Yaşaması daha hayırlı değildir. Ama ölüm istenir mi? İstenmez buyurdu Resulullah. Sallallahu teala. La etemenniyenne haydikumul mevte Lidurrin nezelebi. Başına hangi zarar hastalık gelse, inim inim inlese, hiçbiriniz ölümü istemez. Çünkü neden ee, yaşarsa iyi ise de yaşarsa, iyiliğini artırır. De yaşarsa, kötü ise de yaşarsa, kötülük ise de yaşarsa, tevbe etme imkanı ve fırsatı kazanır. Tevbe nasip olabilir. Çünkü kötüyken de ölse tevbesiz ölmüş oluyor. Yine yaşamak bir tevbe fırsatı verir. Onun için e ama dayanamayacak başıma işler geldi. İlla da dua edeceğim derseniz ve ve velabutte mecbur edecekseniz ben size bir dua üreteyim buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. il hayatu şimdi yapıyorum size de bana da. Allahu men il hayatu hayran lena. Allahu Allah kanet il hayatu hayran li. Allahu me ahyana il hayatu hayran lena. Ya Rabbi yaşamak bizim için hayırlı olduğu müddetçe bizi yaşat. Amin. وَتَوَفَّنَا اِذَا كَانْتِ الْوَفَاتُ خَيْرَا لَنَا Ölüm bizim için hayırlı olduğu zaman bizi öldür. Amin. Amin. Mesela yine bir hadisinde. وَاِذَا رَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً Kullarına bir bela murad ettiğin zaman toptan bela gelecek, helak olacaklar, azap gelecek. فَقْ biz لَيْكِ خَيْرَ مُفْتُونَ O fitneye uğramadan ruhumu kabz eyle ya Rabbel alemin. Amin. Bazen de öyle olur ki ölümü aratır yani öyle fitneler, özellikle iman fitnesi, itikad bozulması. Öyle ya şimdi yani itikadın bozulacağına hemen ölmeyi insan tercih eder. Bu el sünnet itikadı üzereyken, Elhamdülillah, وَفِيَادِينَ نَصِيحَةِ Bu nasihatta ne vardır? Kifayetün yeterli derecede, efendim, bazı vardır. Kim için? لِهَلِ الْعِلْمِ, ilim EHLI için. Bu hadislerin inceliklerini, hakikatlerini anlayanlar için, bu e, bilenler için bu nasihatte kifat var ne acayip nasihat değil mi he yani şu kadar bir nasihat bile bize bir ufuk açtı mı bize bundan sonra hayatımız hakkında bir yön çizdi mi vakti saatin kıymetini bilmek bakımından yani bak yaşınız 40 değilsiniz diyor çoğunuzu elinizi kaldırmadınız ama yakında kaldıracaksınız yani hepiniz 40'a doğru geliyorsunuz ondan sonra defter amal ne olacak defter devam ediyor bunu sildirmek Rabbim nasip eylesin evet ee, eyyü el velet ey oğul en nasihatü sehlün, nasihat etmek kolaydır şimdi diyor ki ben de nasihat ediyorum sana diyor nasihat etmek kolaydır diyor vel müşkülü kabula müşkül olan nedir nasihatı kabul edip amel etmektir o zordur şimdi hepimiz nasihat hele ki nasihat dinlemektense etmek daha kolay dinlemek de kolay tatbik etmek lennâ çünkü nasihatın kabulü fi medâgı müttebûil hevâ nefsinin keyfine uyanların zevkine göre mürrün acı gelir nasihatı tatbike geçirmek nefsinin keyfine alışmış adamlar için ne gelir acı gelir çünkü adam oho onu seyretme bunu dinleme oraya bak ya bunlar haram mı değil ya, haram diyse bırak beni ya ya haram diyse bıraktım seni ama zayiat var çünkü burada çok ibadet kaçırıyorsun ilim kaçırıyorsun, amel kaçırıyorsun Zikir kaçırıyorsun Bak kaç cilt kitap yazdık Dua kitapları, şu kitapları, bu kitapları hep ne? Şunu yapan şu kadar kazanıyor, şunu yapan şu kadar Niye kaybediyorsun? O vakitlerde yapılacak onlar Mübarek adam sen dır dır dır dır dır, O zikirlerin çoğunu yapamıyorsun Sabah okunacakları yapamıyorsun Akşam okunacakları çoğunu yapamıyorsunuz Dua kitabında e Yapamazsın tabii Baktığın zaman yaptığın işler Onlardan hayırlı işler değil Çünkü boş işler Tamam haram olmayabilir. Haram olmasa da sana zarar veriyor. İzil menâhi. Çünkü yasaklar mehbubetün. Çok sevgili gelir. Fî kulûbîm. Nefsinin hevasına uyanlara haramlar, yasaklar ne gelir? Sevimli gelir. Allah, Allah bu nefis, nefsi kendi başına bıraksan, yani ipini uzun bıraksan, her türlü günah, masiyet, gaflet, şehvet, ne varsa canı onları çeker. E işte nefsinden razı gelmeyecek. Nefsinin huylarından razı gelirsen, nefsinden memnuniyet arz edersen, nefis ayıpları örter, kötülükleri güzel gösterir. Koca Yusuf Aleyhisselam'ın nefsel emaretun bi şu. Nefis çokça kötülükleri emreder buyuruyor. İlla rabbi. Rabbimin acıdıkları müstesna. Allah bizi acınanlardan eylesin. Halel husus özellikle men kana talibel ilmin resmiyi hele bir de diyor ee, zahiri ilimleri talep eden hocalar şimdi tabii bu okuyan e, suali gönderen kimdi? ilim talebesi hoca yani büyük hoca i̇mam Gazali'den ilimleri bitirmiş ne kadar hoca anla talep diyoruz da dedimse geçen bu böyle talebe normal talebe değil i̇mam Gazali'den yetişmiş bütün ilimleri bitirmiş diyor ki nefis yasakları sever hele de bir de diyor tarikata girmemiş, zikirle meşgul olmamışsa, resmi ilim resmi demek, zahiri demek yani zahiri ilim bile, hadis, hafız hoca, fıkıhçı falan e, zahiri ilim talep etmiş ise onların tabiatları başkalarından daha fazla günahlara meyleder gördün mü şimdi o dekanları bilmem neleri, anladın mı şimdi tarikatla, zikirle nefis mücadelesi vermeyen mürşide bağlanmamış olup da hafız hoca olanların nefsi cahillerinkinden daha fazla yasaklara meyleder. Anladın mı şimdi? Ondan sonra diyor ki, bu hocalar niye bozuk? Ya mübarek adam sana diyor işte. Çünkü ilim esbabı yandandır evladım derdi Ali Adel Efendi babamız. İlim azdırıcı sebeplerdendir. Kibir verir, hava verir, gurur verir. Bir de ben biliyorum bana bir şey olmaz falan bir güven verir. Çok fena bir şey. Ya. Müstakile fazlın nasi, müstakile fazlın nefsi. Çünkü zahiri ilimle uğraşanlar, nefsinin faziletleriyle uğraşırlar. Ve menakbi dünya, dünyanın menkıbeleriyle, güzellikleriyle. Nerede güzel et var, nerede güzel but var. Efem hangi araba daha kaliteli? Yok efendim şuranın malı, şuranın manzarası. adam da nefsinin faziletleriyle uğraşıyor. Kibir, kibir, kibir. Şişmiş, şişmiş, şişmiş. Yani bir. İğne şey etsen patlayacak ya. Allah'ım ya Rabbi. Bizi ilmimizi arttıkça ayıbımızı göster ya Rabbi. Amin. İlmimizi arttıkça cehaletimizi öğret bize ya Rabbi. Amin. Tabi. Ali Aydar Efendi Hazreti dört mezebin müftüsü. 4 mezebin fıkkı kaybolsa yazarım evladım dedi. 4 mezebin fıkkı kaybolsa ne demek ya? Milyon etme. Ciddi... Çünkü şeyi biliyor asıl kaideleri bildiği için. Yazarım evladım dedi. Ama bir mesele gel. Mahmut evladım gel gel gel gel. Ruhul bir yana bakarken tefsir. Gel şuraya oku, gel şuraya oku. Bir cahilliğimi daha öğrendim. Bir cahilliğimi daha öğrendim. Cık. Yani bir mesele daha öğrenmiş, onu teşvik için söylüyor. E, i̇nsan böyle olur. 120 yaşına yaklaşmış, efendim, ziyaretine gelenlerden, çoluk, çocuk, gençlik hepsinden dua istiyor. Bu dedenin imanı için, hüsnü hatimem için duacı olun. Son nefeste imanımı kurtarmam için duacı olun. Böyle ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor, imanlı öleyim diye. En büyük evliya o zaman. E şimdi biz bir ufak bir şey öğrensek, uuu. Ben iman, iman, son nefeste iman <gülüyor> son nefes meselesi mi kaldı ya mı? Ben milleti kurtar uğraşıyorum falan. Ne <gülüyor> hele bir kendini kurtar. Cık. Adamların hiçbir şey imansız ölmekten korkuyorum. Allah'ım mi sana senemad? Bir derdi bile yok. Zaten imansız. <gülüyor> İmansız olan imanını kurtarmaya uğraşır mı? Kaçırmış zaten. Kafayı kaçıran şimdi neydi ya, aklını kaçıran ne mantık bekliyorsun adamdan? İmanını kaçırmış yani. Ayeti hadisi tümden kaldırıyor, inkar ediyor. İstediğin kadar hoca ol. Ne yapayım ben seninle? Fe innehu bu. o alimler zanneder ki, ennel ilmel mücerrade soyutlanmış amelsiz boş ilim yekûnü vesileten ee, ne olur ee, ve, le, lehu kendisi için vesiletün bir vesile olacak seykun <gülüyor> necatu kurtuluşu ve halası, halası fihi, ilminden sebep olacak ve ennehu kendisi müstahinin anil ameli amele ihtiyacı yoktur ilim ona yeter zannediyor ne kadar ilmin artarsa o kadar takvan ve amelin artmazsa Allah'tan ancak uzaklığın artar Men izdad ilmen ve lem huden lem izdet minallahi illa buda. İlmi artıp hidayeti artmayan, ilmi artıp sizin de ilminiz artıyor. Her sohbette ilim ders İlmi artıp hidayeti artmayan, takvası artmayan, haramlardan sakınma duygusu gelişmeyen lem izdet minallahi illa buda. Allah'tan ancak uzaklaşması artar. İlmi artırdıkça Allah'tan uzaklaşması artar. Tehlike var. O zannediyor ki diyor zahiri alimler. ilmimiz bizi tek başına kurtarır. Amel el yok. Bu ve haza bu durum itikadul felsefe bu filozofların felsefecilerin efendim itikadıdır. Onlar diyorlar ki sadece nazari fikri düşünce bazında kalan bilgiler insanı kurtarır. Halbuki ehli sünnet ehli İslam diyorlar ki nefsin kemale ermesi ilim ve amelledir. Amelsiz ilim fayda vermez. Hatta zarar verir. Allah, Sübhanallah ilazim. İmam Gazali de şaşırdı bu işe. Sübhanallah ilazim diyor. Büyük Allah'ı tesbih ederim. Yani ne garip bir durum ya. Bir adam ilim yeter. Nasıl dert diyor ya. E, eflatun muydu? Neydi İmam Rabbani anlatıyor işte. İsa Aleyhisselam'ın zamanında oydu herhalde. E, İsa Aleyhisselam çıktı mucizeler gösteriyor. Ölüyü diriltiyor mezarın başına geliyor kalk diyor, kalkıyor, kalkıyor tabi duaları var okuyor Allah diriltiyor ama Kur'an'da ben diriltirim diyor bir iznille Allah'ın izniyle kaydıyla beraber bunun üzerine efendim bu kadar işler Eflatun o zaman en büyük felsefe bilimcisi filozof hakim nazari bazda düşünce bazında yutmuş yani dünyayı eleklemiş yani. her şeyin pratiğini biliyor ilmi bazda diyorlar ki efendim ne var? Bir zat çıkmış İsa. Evet, çok şöyle mu, peygamberim diyor, şunu diyor, bunu diyor, mucizeler falan. Peki diyor, mucizelerini sayın bakayım, sayı olar, sayı falan. Hepsini bir mana veriyor. Ölüyü dürültebiliyor mu diyorlar? Diyor. Diyorlar ki ölüyü dürültüyor. Diyor ölüyü dürültüyor mu? Diyorlar dürültüyor. Gördünüz mü diyorlar gördük. Diyor ki ölüyü dürültüyorsa bizim ilmimiz daha oraya ulaşmadı. Şimdi hani tıp gibi teknoloji teknoloji diye onun gibi anla yani felsefeyi bu, bu diyor ilmen yani nazari bazda mümkün görünmüyor Ölü dürül diyorsa o zaman başka bir farklı kuvveti var Yani mucize Allah'tan gelen bir mesele olabilir O zaman ona inanın diyor Ona tabi olun diyor Çünkü bu diyor bizi aşar diyor Efendim diyorlar buyurun sizle beraber sizde tabi olun Madem öyle Allah'ın peygamberidir seni de bağlar beni de bağlar Nahnu kavmun muhezzebun diyor. La men Biz nefsimizi süzdürmüş, onlar riyazat da yapıyorlar. Böyle İslam'a göre yani oruç gibi değil de böyle hayvani gıda yememek, aç kalmak, şu dur budur. O felsefeciler bunlar şimdiki filozoflar gibidir. şimdikiler hamduyla götürüyorlar. O, o zamanın filozofları dediğim hakikaten böyle şeye falan e, halının üzerine oturduğu zaman halı kalkıp götürüyor yani adamlarda riyazatı nefisler var, aç kalmalar var perizler var, baya bir şeyler var onun için adam diyor ölüyü diriltiyorsa o işi biz yapamayız, adam o noktaya gelmiş biz nefsimizi kemale erdirmişiz diyor yani bütün ilmi, nazari konularda e, mükemmeliz diyor, artık bizi süzdürecek sızdıracak, bizi de adam edecek birine ihtiyacımız kalmamıştır diyor. İşte mücerret ilim kurtarıyor zannetti ve lüzum yok diyor. İmam-ı diyor. Hey gidi ahmak eflatun diyor. Halbuki koca eflatun ya. Bütün Avrupa'nın bilmem ne hep çoğu şeylerinin başına geçmiş adamlar. Hey gidi ahmak eflatun. İsa Aleyhisselam'a inansaydı sahabeden olacaktı. Havariden olacaktı. Şimdi ne oldu? Cehenneme odun oldu. Bütün filoz felsefesi onu ateşten kurtaramaz. Çünkü felsefe adama iman vermez yani. Vahiy adama iman getirir. Felsefeye ney ne, ne imacı? Fahyye inanmadı çünkü. Ama doğruluğuna inanıyor bak. O diyor gidin ona uyun diyor. Bu neye benzer? E sen de buyur benim ihtiyacım yok. Bu çok tehlikeli bir şey. Nasıl ihtiyacımız yok? Peygamberlere muhtacız. Alimlere muhtacız. Alim de olsak velilere muhtacız. Mürşitlere muhtacız. Kim dediği zaman ki benim ihtiyacım kalmadı? O helak oldu yani. Kellâ inel insâne le yatgâr <gülüyor> râ İnsan azar kudurur diyor Mevla. Ne zaman? Kendini ihtiyaçsız gördüğü zaman. Herkesin bir üstüne ihtiyacı var. Ne demek ihtiyacım yok ya? Bir Allah dostuna sohbete, vaaza, nasihate, derse nasıl ihtiyacın yok ya? Neyi bitirdin sen? Evet. Bu filozoflar La yalimu aden kadra Evet. Bu Bunu bilemez ki hassa hassalel ilme bu adam nasıl bunu bilmez ki? Bu kadarını nasıl bilmez ki? İlim tahsil etse bile izalem bi amel etmediği zaman namazın farz olduğunu öğrendi. Kılmadığı zaman. içkini haram olduğunu öğrendi, içtiği zaman. Zinanın haram olduğunu öğrendi, yaptığı zaman. Zekat farz olduğunu öğrendi, vermediği zaman. Bu kadar ilimleri öğrenip de bunu yapmadığı zaman nasıl bunu bilmiyor ki? Yakun hucce ten kıyamet günü aleyhine hüccet ve delil olarak. A ki yakunu ee, olacak kıyamet gün hücceten aleyh aleyne el hüccetu aleyi aleyne olan delil akede daha kuvvetli olacak. Cahille alim bir tutulmayacak. Bilene daha fazla tekitli sualler sorulacak. Allah Allah Allah. Marufu Kerhi hazretlerinden rivat ediliyor büyük veli. Marufu kerki cüneydi Baghdad'inin falan şehirlerinin şehri. Allah'ın büyük velilerinden. Bağdat'ta yatıyor. Ya. Allahü Vücellehu. İnnefi cehenneme levadien. Tabi o da rivayet, geriden hadislerden almış. Cehennemde bir vadi var. Yetawedümünü cehennem kullem sema merat. Her gün cehennem yedi kere, Ya Rabbi bizi oraya atma diye dua diyor. Cehennemde bir vadi var. Cehennemin diğer tabakaları. Allah'a sığınıyor her gün yedi kere nasıl biz Allah'ımı ecirni diyoruz ateşten koru onlar da yedi kere diyorlar Ya Rabbi bizi o tabakada azaba atma cehennemin öbür tarafı bu tarafından sığınıyor ve inne fî zâlikel <Sessizlik> vâdi o vâdide lecubben vadinin ortasında bir kuyu var yete'avvezû l-vâdi ve cehennemin mide'el ke'l-cubb cehennemin geri kalan tabakaları bir de o kuyunun bulunduğu vadi, hepsi de yedi kere Allah'a sığınıyor bizi bu kuyuya atma diye diğer yerler vadiden sığınıyor vadide dahil kuyudan sığınıyor her gün yedi kere nasıl bir kuyu orada Allah'ım ya Rabbim dipsiz kuyular ya Rabbi çıkışı yok geçişi yok, kurtuluşu yok ya Rabbi. zor ateş zor hiç çare yok Allah Allah <Gülüyor> kuyuda bir yılan var ya Teğfizül ya Rabbi cehennemin diğer tabakalar o özel vadi vadinin içindeki kuyu bile yedi kere o yılandan sığınıyor Allah nasıl bir yılan ya Rabbi. dünyada da var yılan öküzü yuttu geçen belgeselde seyrettim he. belgesel seyretmek mala yani midir? Belgesel yani olur mu? Hayvanlar alemi bütün. Nasıl gideyim ben Kenya'ya, ya şimdi? Safarı mı yapacağız? Çöllerde yuvarlanacağız aşağı. Ama seyrediyorum. Neden? Ya Sübhanallah. Acayip zikir yaptırıyor ya. Ne ayetler ne ader, akrep belgeselleri bilmem ne belgesel Sineğinden tut filine kadar. Geçen bir baktım. şey Kocaman öküzü yuttu şey yılan. Böyle 2-3 metre büyük bir yılan. Ne diyorlar ona kobra mı mı? He? Anadolu. Anadolu mu ne Ya ne adı o değil o gavurca takmışlar Bir hat ya Allah'ın adı o mu ona sanki Boğa yılanı he, Uydu biraz Türkçeye uysun ha, Gavurca isimler takmayın şunlara Ne yapıyor efendim Yahu nasıl yuttu Şey öküzü ya Bir sene daha yemek yemiyormuş gerçi ama E ben de bir sene yemeyeyim diye şimdi bir öküz yesen Patlarım o hiç patlamadı ya Rahat rahat azmediyor tabi ben şimdi desem ki 3 günlük yemeği bugün yiyeyim de 3 gün yemeyeyim e patlarız o yedi onu bir senelik yemekmiş o ya boynuzlarını bile çekti ya boynuzlar falan hepsi çekiyor içine nasıl bir lan siz tabi seyretmediyseniz burada haberler reklamlar belgesel hepsi var siz buraya gelin derse devam <gülüyor> ben hurafe anlatmıyorum canlı yayın bilgisayar oyunu değil yani afrikada belli canım dere mere, her şey belli yedi yani Ha, şimdi nasıl bir yılan ki bu? Bu şimdi öyle ne yılandı bakın dünyadaki ancak göküz yiyebiliyor. Bu cehennemi yutacak ya? Cehennem Allah'a sunuyor ya. Nasıl yılanlar var? Mesele ne? Mesele ne alakası var dersimizle? Tabi bi bir fesaka, kuran, kuran ehli olup, hafız olup, alim olup, hoca olup da fasık olanları ilk yılan ilk onları yemeye başlayacak. O yılan. Dikkat edelim. Feykülün ey Rabbı tebdeh <abedetilevsan> Hocalar hafızlar diyecekler. Ey Rabbimiz puta tapanlar duruyorken bizden, bizden mi başladı? Ulan ne kadar dilleri de uzun. Yine konuşuyorlar ya. Feykaliu <gülüyor> meleklerden cevap gelecek. Leysemen <gülüyor> yalem Hiç bilenle bilmeyen bir olur. Ya. Ah anamdan çok dua aldım ona güveniyorum. Telefonda bile hiç telefonda şeyde dua etmedik kabri nur olsun Allah'ım Ahmet'in dilini dudağını ateşten makaslarla kesilen alimlerden yapma Amin. ana duası peygamber duası yüzde yüz hadis sahiptir her şeyde bunu dua yaptı kadın o kadar hastalığım ustalığım ne kadar önemli bela gelse o ine buraya takmış yani amel nasip et demek istiyor yani çünkü amel etmeyenler konuştuklarını yapmayanlar Dudakları kesilecek. Miraç gecesi hadesinde okuyoruz ya. Duaları aldık ama tabi de yangel yatılmaz. Biz de gayret edeceğiz. Baba himmet demiş, oğlum gayret demiş. Yani sen de bir gayret edeceksin. Kuyuya düşmüşsün, ipi uzatmış seni çekiyor. Ya bana himmet de. Tamam himmet. İpi uzattık sen de aşağı asılıyorsun. Ulan ne aşağı asılıyorsun? Adam seni yukarı çekiyor. Bari biraz da yardımcı ol da şöyle bir omzunu kaldır ya. Hacı Efendi de, Efendi Hazretleri hocası, Hacı durursun Efendi der. Yahu derdi, almışım sizi sırtıma, talebelere söylüyor. Aldım sizi sırtıma, dereden geçiriyorum. Sizin boyunuz yetmiyor, derede boğulacaksınız. Hani babanın boyu büyük olsa, çocuğu da almış sırtına. Hazır geçiyoruz, evladım rahat dursan, dereyi karşıya geçireceğiz. Bir de tepişiyor, bir de babasının boğazını sıkıyor. Allah Allah. Bıraksan boğulacaksın. Yani biz sana demiyoruz, dereyi geç. Biz seni geçireceğiz ama, bari rahat dur ya. Sırtımı tekmeleme ya. Yani analar, babalar olsun, alimler, üstadlar, veliler, mürşitler bizi kurtarmaya uğraşıyor ya. Ama biz de kardeşim biraz da gayret etmek lazım. Sen de tersine ne çekiyorsun ipi ya? Biraz da sen kendine omuz ver. Şöyle bir boşluk ver. İnadına dibinde mi kalmak istiyorsun kuyunun? Gayret edelim. Dualar eksik olmaz. Kemal gala sallallahu teala aleyhi ve selleme ne, ne buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu taala aleyhi ve sellem inne eşedden azaben yevmel kıyameti kıyamet gününde insanlar içerisinde azabı en şiddetli olan kimdir Allah Allah biz de diyoruz ki şu günahı yapan bu günah azabı en şiddetli bu ne demek ya Alimün bir alim ki Allah ona ilmiyle fayda vermemiş ilmi amel etseydi fayda verecekti herkesi geçecekti ama amel etmediğinden ilmi Allah tarafından ona faydalı kılıpmamış Mevla nasip etmemiş neden adam irade etmemiş adam bozuk iradesini kullanmamış demek Mevla o iradesi Mevla yaratır i̇rade i cüz'i haktır hadis-i şerifte ne buyuruyor <gülüyor> veylün lil alimi lil cahili merraten ve alimi merrateyn vefir-i vadin sebâ merrat cahile bir kere yazıklar olsun alime yedi kere yazıklar olsun çünkü bilerek e siz de şimdi ben alim değilim diye yırtmayın yani siz de helalı haramı bilenlerdensiniz öyle cahiller var ki adam kelime-i bilmiyor hiçbir şey helal haram duymamış şu anda Türkiye'de Türkiye'de kelime-i şehadeti okuyamayacak cehalette insanlar var. Amentin altı esasını sayamayacak cahiller var. Siz bilmiyorum değil mi? Teferruatı bilmiyorsunuz belki. Ama önemli meseleleri de bu kadar senedir duyuyorsunuz. Amel etmek lazım. Çünkü bilmemek bazen belki özür mazeret kabul edilebilir. Ama alimin bozukluğu cahillerin tümden bozukluğuna sirat eder. Hazreti Ömer Efendimiz buyurduğu üzere Tatarhaniye isimli eserde zikrediliyor. İdâ alim, âlim bi zelleti bir alimin ayağa kaydığı zaman sade kendi kaymaz yani olur mahlukattan bir alem de onunla beraber kayar gider bir yanlış fetva verdi mi saptırdım milleti bütün ona uyanlar helak olur gider insanlara dediler hayızken namaz kılabilirsiniz oruç tutabilirsiniz şimdi millet bazısı hayızken namaz kılıyor kadınlar başörtül. ya ne büyük tehlike fetva verdiler bu yaşar Nullen Mustafa İslam oğulları bir şeyler o da namaza vermedim de diyor oruç tutabilir dedim diyor Allah'ım yarabbim hadiste ikisi de olmaz diyor birine nereden fetva veriyorsun sen ya ondan sonra efendim ne insanlara bir başına açık namaz caiz dediler evde kimse görmüyorsa kadınlar tek başına başı açık kılıyorlar bir şeyler bir şeyler ne bozuk bozuk fetvalar veriyorlar abdestsiz Kur'an'a tutulur dediler yani alim kaydığı zaman bir alem kayar de, derler ya İmam Azam Efendimiz hızlı hızlı gidiyormuş da çocuğun biri efendim amca şey yapma de, efendim hoca efendim dedi amcam dedi işte biraz yavaş ol da kayarsın düşersin falan yok yok de, düşmem evladım ya da bir şey dedi ona efendim sen dedik sen dikkat et sen düşme <gülüyor> dedi ben düşersem bir, bir ben düşerim sen düşersen bütün ümmet düşer Bu mesele yani dikkat etmek lazım Yahya ya ibn muaz. Hazretleri de dünya alimlerine böyle hitap ederdi. Şeytani mezheplere e, efendim e, düşmüşsünüz. Karun gibi hayatlara tutulmuşsunuz. Calut gibi kalelere, kulelere sığınmışsınız. Ama Muhammed gibi sallallahu aleyhi ve sellem nerede ameliniz derdi yani. Resulullah'a benzemesi lazım alimin sureti, sireti ameli. Ve ruviye rivat olundu ki enne Cüney'den Cüneyd-i Bağdadi, bunu İmam Gazali okuyor. Ruhu aziz Allah değerli ruhunu takdis eylesin. Amin. Fil menam. Uykuda görüldü. Yani rüyada görüldü. Ama çok önemlidir bu. Bak İmam Gazali naklediyor. Mektubat zaten İmam Gazali'den çok sonra. İmam Gazali çok eski. 500 küsurlu. İmam Rabbani binli. Yani çok tabi evvel. Cüneyd-i Bağdadi ondan da çok evvel İmam Cüneyd-i Bağdadi. Hepten ilk 3 ilk, ilk asırda falan vefatından sonra rüyada görüldü fakih kendisine soruldu ki mel haber ne durum var ya ebel kasım cüneyd bağdadi'nin künyesi. ey cüneyd dediler ahirette durumunuz nedir sordular bu mektuplarla geçiyor cüneyd bağdadi ahiretten haber verdi kale buyurdu ki tahetil ibarat o dünyada okuduğumuz ayet, hadis, tefsir, fıkıh, hakaret, tasavvuf o ilimler hepsi silindi ahirette meydana çıktı her şey fe <gülüyor> feniyetil bir de o tarikat dersleri tasavvuf tabi evliyanın reisi manevi işaretler geliyordu, ilhamlar geliyordu, meleklerden görünüyordu ne feyizler, tecelliler evliyaya Cüneyd-i Bağdadi gibi onlar da tükendi çünkü perde kalktı artık her şey alene çıktı bizi burada ne kurtardı bizi burada ne kurtardı biliyor musunuz bütün ilimleri yuttuk diyor onlar bitti e tarikatta da bütün manevi kerametleri gördük işaretleri gördük onlar da bitti öldük Ka karşımıza ahirette ne çıktı ve mâ ne? buca burada ancak ne fayda ver İlla rekâtun illâ rekâtani burada diyor iki rekat bu diğer metinde diyor rekatlar Mektubattaki ifade rukei kısa kısa da olsa kıldığımız rekatçıklar çıklar fi Hangi rekatçıklar Gece uykudan uyanıp tehcüt vaktinde velev iki rekat olsun tehcüt kıldıysak onun faydasını görüyoruz. İlla amel, illa amel. En büyük ölüyasın kerametler isteyin. Öldün bitti bütün ilimleri yuttun öldüm bitti defterde ne lazım amel amel mevla diyor ki ilim deftere girmez deftere ne yazılır amel yazılır ama bu yazılır bu ilim çünkü bu şimdi amele de giriyor adım attınız çıktınız yola geldiniz derse gel bu şimdi talebe bu ders bu şimdi ilme ama şimdi bunu öğrendiniz bu öğrendiğinizle amel etmeseniz o deftere girmez ancak iki rekat kılarsan iki rekat yazılır o teheccüdde rekat. Geceliğin teheccüdde kılınan iki rekat, gündüzliğin kılınan bin rekattan eftaldir. Çünkü uykuyu bölme meselesi. Çok zor geliyor nefse ya. Vinç lazım adamı yataktan sökmeye. Vinç vinç. Böyle büyük vinçlerden böyle köprü ayağını falan yapacak kadar. Adam yapışıyor ya. Böyle kaldıracaksın iki rekat. Ay ne bahaneler, ne bahane. Su sıcak, su soğuk, hava sıcak. Şu öyle oldu, ora mı ağrıyor, buru ağrıyor? Rutubet, nem oranı yükseldi. Bir şeyler açım, tokum ya Rabbi. Sayma be ya. İki rekat kılacaksın. Şunu oturup düşünene kadar abdest de bitmişti, namaz da bitmişti. Ama nefis çok pis. Allah şerrinden muhafaza eylesin. Allah, Allah, Allah ibadetlere, nefsimize ibadetleri kolay getirsin. Getir Taatları kalplerimize süsle ya Rabbi. Küfrü isyanları, fasıklıkları Kerik göster ya Rabbi. Harama karşı meylimizi yok eyle ve Günahlara karşı bizi tembel eyle ya Rabbi İbadetlere karşı bizi şevkle eyle ya Rabbi Allah'ım amin Allah'ım amin <Sessizlik>